Her tarafın kan içinde. Ha, çocuklar, oh. yeni çocuklar taşladı. Harfostun üstelik, gel bakalım. Aha, şöyle şurayı yat bakalım. Oh. fena taşlamışlar bir. Senin demiri dövdüğün gibi, onlar da beni dövdüler. Al, <gülüyor> oh. oh. çok acıyor. Dur, dur, Ay. dur, konuşma. Her tarafım şişmiş. <gülüyor>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 ...vallı yavrum... ...gittiğin yol yol değil... ...allahu ekber... ...allahu ekber... ...allahu ekber... ...bırakın... ...bırakın beni... ...bırakın... ...diş... Hı? ...yavrum ne oldu... ...kabus mu gördün... Hı? ...bilmiyorum... Hı? ...sabah oldu mu? Evet yav. ...bak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 Kolay gelsin, beş uçta. Bakıyorum erkencisin. Sağ ol işte. Ne yapıyorsun öyle? Niye vuruyorsun o demire? Demir dövüyorum.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 Param yemeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Kalkırmayacağım. Kimseyle münakaşa etmeyeceğim. Hain olmayacağım. Kağıt ve demir bir şekilde girdi. Bir de iyi bir şekil almak istiyor. İstiyorsa olur.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 Uyumaz. Gel istemiyorsan artık. Cemal. Merhaba bir şey. Merhaba Faruk. Ne istiyorsun? Ev için sormuş. Şey. Ne isteyeceksin? Seni almaya geldim. Ne yapacaksın beni? Her akşam sende bir tuhaflık var. Her akşam yaptığımızı yapacağız. Yani kafayı bulacağız. Ya hayır. Ben artık içmeyeceğim. Sizinle olmak istemiyorum.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 Sana bir şey yapmaz belki ama ee? bak bir şey dinle beni. Ahmet seni önce güzellikle, güzellikle olmazsa zorla getirmeni söyledi. Bak Faruk, ben ne güzellikle ne de zorla giderim. Bundan böyle sizinle olmayacağım. <gülüyor> Fakat bir Ahmet dedi ki bir söyle, eğer gelmezse o çok sevdiği demircinin başına iş açarız dedi. Ne yapacakmış? Ben böyle kuru sikir lakirdilere pabuç bırakmam.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 Faruk... ...ne var? Ya dur da uyuyayım azıcık be. Herkes süzüp kaldı. Şunlara bak nasıl da çelildir her yere. Şu senin hacıda bak, bak bak bak. Bak nasıl doğruluyor Sen de bir kenara uzan işte. Neredeyse ee, sabah olacak. Eve gitmem lazım. Annem hasta. Hadi sen de gel. Gidelim şu leş gibi yerden ha. Uzan şurada bir yere... ...sabah gidelim. Ne Birisi bir, bir şey görürler o zaman. Kim görecek? Cemirci, Merviler, çocuklar. Aman görürlerse görürler. Çocuklar taşlıyor diye mi gitmek istiyorsun yoksa? Bir, kalk, hadi, hadi. Evet, tamam, peki, peki, kalktık işte. Oo, başım, başım da kütük gibi olmuş. Şşş, Kürültü etmedi, uyandırmayalım şunları. tamam, tamam. Hı. Ombada soğukmuş. Yağmurda, sadece yağayım. Yağmurda. Şkure düşeceksin ha. Kim? Mi? Evet. <gülüyor> Abla, sen mi? Hı. kendine bak. Çamur içinde kaldın. Üstün başın kirlandı. Benim içim kirlendi Faruk. Üstüm kirlenmiş <gülüyor> çok mu? Abal açıklı konuştu lan. Ustamızan ağlayacaksın. Hey, niye durdun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 Bak bizi görünce durdur. Gel, gel şununla konuşalım biraz. Şimdi ne yapıyorsun sen? Beni affet. Ayağa kalka, kalk eylağım. Kalk ya. Beni affet. Beni Allah affetsin oğlum. Hani çöğbe Mahvoldum. Bireyi çekil ayaklarımdan diş. Sabah namazına geç kalacağım. İşte. Güvendiğin ihtiyar seni bırakıp gitsin. <gülüyor> Gitmesi lazımdı. Gitmedi lazımdı. Benim de gitmem lazım. Çok uygun. Yaşasın uyku. Yarın akşam yine buluşur ya. Hadi bana eyvallah. <gülüyor> Şu da mı? Galiba bir kağıt parçası. Çamurun içinde bir kağıt. Ah, kağıt se ne yapayım? Anne bu yanlış. Yağmur yağmıyor ya. Hem ayışıyor var hem yağmur ya. Ama kât mübarek şey. Kât Kur'an yazılır. Çamutra Allah kelimi yazıyor kât. Kağıt mübarek şey. Bu saros kafayla hayal görüyor olmuyor? Hayır, aynen doğru. Kağıtta Allah yazıldı. Seni bin kere öpmek, bin kere koklamak lazım. Şöyle yüzüme gözüme söyleyeyim. Sanki gök delindi. Heykar, sen ne şanslısın.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 Yoksa şarap kokusunu bastırmak için esans mı süründün bir Hayır. <gülüyor> o duvara astığın şey de ne? Bir kağıt parçası anneciğim. Üzerinde bir şey mi yazılı? Allah yazıyor. Çamurların arasında buldum. <gülüyor> ben sana helal set emzirdim ve helal lokma yedirdim. Korsun ama şu kağıt parçasına gösterdiğin hürmet... seni aziz edecek evladım. Anne, Ay. Ay, anne anneciğim, anne, <gülüyor> anne. İyiyimmiş. Tehlike. <gülüyor> ağzından kan geliyor ama. Dur, dur dur dur ben bir hemen ben bir hekim bakayım. <gülüyor> Dünya fani evladım. İşte ben de gidiyorum. Lay lay, lay. <Gülüyor> <Gülüyor>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 Birincisi Ahmet bin Hambeldir ki... ...eşi az bulunur. İkincisi... ...Ebu Übeyk bin Selma. O sanki... ...ilmi kendisinde toplamış bir dağ gibidir. Üçüncüsü Bişr Hafî mi? Evet. Ha, Bişr iyice kandırmış bunları. Ne kadar da bağlanmışlar ona. E peki ne yapmış da bu dereceye kavuşmuş? Biz de sorduk. Az yemekle buyurdu. Ha? Bişri Hafi Hazretleri...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 Gel İbrahim. Beraber gidelim. Yolun kenarındaki şu ihtiyar ne diyor? Bir arzu mu var? Al şu kaftanımı sana hediye ediyordu Allah razı olsun. Sağ olun. Hadi İbrahim. Gidelim. Bir endişel mi var? Niçin ikide bir arkana bakıyorsun?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 Biz alıyor galiba. Bir saman çöpü daha kalmamış. Hırsızlar her şeyi alıp götürmüşler. Hır... Efendim niçin ağlıyorsunuz? Çalınanlar için değil. Hırsız için ağlıyor. Hırsız için mi? Evet. İşlediği bu günaha karşılık cehennemde yanacağını düşünüp ağlıyor. Şimdi ikisi beraber ağrıyor. Fakat öteki dün gece evinde misafir kaldığın zengin Bağdatlı değil mi? Evet, evet ta kendisi. Şimdi anladım. Bir iş Bağdat'ın zenginleriyle ahbaplık kurmuş. Bu yolda onlardan parasız duruyor. Çarapları şu dalağısıyım. Tam Bişir'in penceresinin karşısında. Bakar bakmaz tanırım.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 İçinde mutlaka şarap vardır. Nevali düzdü. <gülüyor> ah pişirah, kimi kandırıyorsun? Haftanını bir fakire verdi. Sade gömlekle kaldı, ama hiç huylu oyundan vazgeçer bir. Nasıl da acele gidiyor. <gülüyor> Bağdat'ı çıktık. Hala bir yere oturmadı. Demek ki kırlardan yalnız başına kafa yitit